Allahu bilsin, şeytanın racim. Bismillahi r ve ve nesafiru, ve nauzu ve msiyat amadına. Men fakat astağır ve xayir hediye di Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam ve şer al umur ha ve kulla muhteset bilğa ve kulla ve Akide dersimizde bugün konumuz inşallah uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi Allah azze ve celleyi ibadette birlemektir. Allah Teala'ya izafe edildiğinde uluhiyet tevhidi insanlara izafe edildiğinde ise ibadet tevhidi veya ubudiyet tevhidi, kulların fiilleriyle Allah'ın tevhidi, amel tevhidi, kasıt ve irade tevhidi, estağfurullah kasıt tevhidi ve irade ve talep tevhidi diye değişik isimler almıştır. Zira bütün ibadetlerde kastın ihlas üzere olup bununla Allah Azze ve Celle'nin veçhinin dilenmesi gerekir. Bu tevhid Allah Azze ve Celle'nin insanları ve cinleri yaratma sebebidir. Allah'ın insanları ve cinleri yaratma sebebi uluhiyet tevhididir. Nitekim Allah Azze ve Celle Zar'iat Suresi 56. ayetinde cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım buyurmuştur. Rasuller göndermesinin ve kitaplar indirmesinin sebebi de yine uluhiyet tevhididir. Nitekim Enbiya Suresi 25. ayetinde Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım.'' buyrulur. Uluhiyet tevhidi, Rasullerin ilkinin ve sonuncusunun davetidir. Allah Azze ve Celle Nahil suresi 36. ayetinde şöyle buyuruyor. ''Biz her, ümmette, her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve şeytandan yani taguttan da sakınmaları için bir peygamber gönderdik peygamberlerle ümmetleri arasında ve peygamberlere tabi olan tevhid ile şirk bidat ve hurafe ehli arasında bu yüzden husumet çıkmıştır Allah yolunda kılıçlar bu sebeple sıyrılmıştır bu uluhiyet tevhidi ilk ve son dindir hatta İslam dininin hakikatidir uluhiyet tevhidi tevhidin diğer türlerini de içermektedir Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidini ve isim ve sıfat tevhidini de içerir. Kim yalnızca Allah'a ibadet eder ve ibadetin yalnız Allah'ın ait olduğuna iman ederse, bu onun Allah'ın rububiyetine, isim ve sıfatlarına da iman etmiş olduğunu gösterir. Zira o bunu ancak Allah Teala'nın bir olduğuna, kendisine ve bütün kullarına lütufta bulunduğuna, rızık verdiğine, idare ettiğine ve diğer rububiyet özelliklerine, allah Teala'nın ibadete yalnız başına müstahak olup ortağı olmadığını gösteren güzel isimleri ve yüce sıfatları olduğuna itaat, e, itikad ettiğinden, böyle inandığından dolayı yapmaktadır. Bu tevhid önemli olmakla birlikte insanların çoğu bunu inkar etmişler. allah Teala'nın ibadete tek başına müstahak olup ortağı olmadığını kabul etmemişler ve onunla beraber başkasına da ibadet etmişlerdir. müştehid Alim Muhammed bin İsmail es-Sanani şöyle diyor. Şunu iyi bil ki Allah Teala rasullerini ilkinden sonuncusuna kadar Allah'ın kullarını yalnız Allah'a ibadete davet etmeleri için göndermiştir. Daha önce de tekrarladığımız gibi Allah onlar ve onlara benzer şeyleri yarattığını ispat etmek için göndermemiştir. Yani Allah azze ve celle işte bu kainatı, insanları, varlıkları, her şeyi Yaratan benim diye bunu ispat etmek için göndermemiştir Resullerini. Kitaplarını bunun için indirmemiştir. Zaten peygamberlerin davetinde böyle bir şey göremiyoruz. Yani Allah vardır, Allah'a iman edin. Böyle bir davet göremiyoruz. Ama ne var? Allah'ı ibadette birlemeye bir çağrı var. Zira onlar bunu kabul ediyorlardı. Yani Allah'ın rububiyetini kabul ediyorlardı. Bunun için müşrikler söylemişlerdi. Bize sadece Allah'a ibadet etmemiz için mi geldin? Araf suresi 70. ayet. Yani sadece ona ibadet edip, ibadeti ilahlarımıza değil de ona has kılmamızı mı istiyorsun diyorlardı. Onlar inadına Allah ile beraber başkalarına da ibadet ettiler ve ondan başkalarına ona ortak koştular ve bu sebeple ilahlar edindiler. La ilahe illallah tevhid kelimesi bu uluhiyet tevhidine delalet eder. Bu şehadetin anlamına ve faziletine gelince La ilahe illallah şehadeti Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmenin icmali olarak Yani özet, genel kapsamlı olarak manası Allah Teala'dan başka hak mabut olmadığıdır Yani ibadete layık Allah'tan başka kimse yoktur diye inanmaktır Yani Allah'tan başka ibadete layık hiç kimse yoktur Allah'tan başkasına seslenerek dua etmek caiz değildir Allah Teala'dan başkasına namaz kılmak, adakta bulunmak, kurban kesmek caiz değildir. Yine diğer ibadet çeşitleri de Allah'tan başkasına yönlendirilemez. Yemen allamesi müştehit imam Muhammed bin İsmail Es-San'ani şöyle diyor. La ilahe manası ibadet ve ilahlıkta Allah'ı birlemek ve ondan başka kendisine ibadet edilenlerden uzaklaşmaktır. Bukhari ve Müslümin rivayet ettikleri hadis hatırlarsanız, imanın tadını kişi ancak şu üç şeyi yaptığı zaman hisseder diyor. İşte sevdiğini ancak Allah için sevmek. Bu saydığı üç şey arasında Allah kendisini kurtardıktan sonra şirke veya küfre dönmekten tıpkı ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek diyor. Yani kişi bunu idrak etmezse bu şura varmazsa imanın tadını alamaz. Bu her an Devam ede gelen, süre gelen bir vakadır. Yani bugün biliyorsunuz bazı insanlar mesela bazı bidat fırkalarında uzaklaşıp bizim aramıza geldiler. E, fakat imanın, yani sahih imanın, sahih akidenin tadını alamadılar. Kimisine bu zor geldi, bu onlara lezzet vermedi, imanlarını artırmadı. Bilakis uzaklaştılar ve tekrar eski bidatlerine döndüler bakıyorsun dernekçilerden gelen dernekçilerin yanına tekrar gitti falan filan. Niye gidiyor? Çünkü e, terk ettiği şeyden buğz etmedi. Terk ettiği şeyden ateşe atılır gibi ondan tiksinmedi Yani onun batıl olduğunu e, kanıtsamadan ne oldu? Bir yol tutmaya çalıştı. Yani İslam, e, sevgi, e, itikat, bunun gibi şeyler, kalp amelleri olan hususlarda şuna dikkat etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle e, tevhidin kalbin amelleri üzerine yüklemiştir. Yani insan tevhidi daha çok kalp amellerinde gerçekleştirir. Ve Allah Ahzab suresinde insanda tek bir tane kalp yarattığını bildiriyor. Yani hakkı seven, aynı zamanda batılı da sevmeye kalkarsa bu münafığın bir kalbi oluyor. Ne oluyor? Böyle bir şey mümkün mü? Aslında böyle bir şey mümkün değil. Hem hakkı hem batılı severim diyen bir insan, ikisine de eşit mesafede olan bir insan, bir insan, Kesinlikle haktan uzaklaşır. Batılın tarafı olur ve bu sefer haktan buz etmeye başlar. Yani kalbin başka bir yapısı yok. Yani Allah için sevecek, Allah için buz edecek. nefret ettiğinde sadece Allah için nefret edecek. Buna başka ortakların payı girmeyecek. Hevasının, nefsinin, şeytanın, batıl gayelerin, dünyanın bu sevgi ve nefret, buz meselesine dahil olmaması lazım. Kişi bunları karıştırdığı zaman... Allah korusun, e, ayağı kayıyor. Yani insan, insanoğlunda tek bir kalp yaratılmıştır. Bununla hakkı sever, batıldan buz eder. Yani hem hakkı severim hem batıl severim. Yani Allah insanda bir kere böyle bir kalp yaratmamıştır. Yani böyle e, olmadığını bildiriyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeğe işaretle diyor ki, Allah kendisini kurtardıktan sonra, Ateşten Allah kendisini kurtarmış. Hangi ateşten? Küfürden, şirkten kurtardıktan sonra tıpkı ateşe atılırmış gibi o batıldan nefret edecek. İşte La İlahe İllallah'ın gereklerinden birisi bu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette, Müslim'de gelen rivayette Allah Azze ve Celle'den kutsi hadis şöyle geliyor. Kim benimle beraber başka bir ortak içinde ibadet ederse ben onu koştuğu ortakla baş başa bırakırım, onun hiçbir amelini kabul etmem diyor. Yani normalde şirk denilen vaka, yani la ilahe illallah'ın tam olan vaka, bu adam ibadet ediyor. Allah'a ibadet ediyor. Fakat Allah ile beraber başka bir gayeyi de karıştırıyor buna. Riya böyle bir şeydir. Riyada başka kimselerin hoşnutluğu da Arandığı için Allah Azze ve Celle riyayla yapılan ameli kabul etmiyor. Hele bu bilinçli yapılmışsa, mesela riyada şirkin bilincinde değildir insan. İnsan gaflet sebebiyle riyaya düşer. Yani kalbinin gafil olduğu bir anda riyaya düşer. Bu sebeple bu küçük şirktir. Ama bunu bilinçli yapıyorsa, yani kasıtlı olarak Allah'tan gayrına herhangi bir ibadet çeşidini yönlendiriyorsa, Allah ile beraber başkasına da yönlendiriyor. Yani ben aslında kurbanı Allah'a kesiyorum ama işte bu kabir sahibini de gözetiyorum. Onun vasıtasıyla. Ben dua ediyorum aslında ben Allah'tan istiyorum da bu kabir zatı, kabirdeki zatı da vesile ediyorum diyor. Allah'tan başkasını bu ibadetinde ortak ediyor. bu ibadet yalnız Allah'ın hakkı. Bu ortaklığı yaptığı anda... Her ne kadar o Allah'ı da gaye edinmiş olsa Allah Azze ve Celle diyor ki kim bana yaptığı bir amelinde başkasını ortak koşarsa onun yaptığı amelle ve şirkiyle baş başa bırakırım benim o amelle hiçbir alaka kalmaz diyor. Yani kişi batılı terk ettiğinde batılı terk etmesi lazım. Yani batıldan bir payı hakka bulaştıran da şu da olsun bu da olsun böyle bir şey yok. Tevhid ilk önce La ilahe lafsıyla başlar Kelime-i Tevhid La ilahe nedir? Hiçbir ilah yok demek Yani ilk önce nefiyle başlıyor İlk önce Kalbin ilah olarak inandığı Tazim ettiği, sevgi beslediği Korktuğu Yücelttiği ne varsa Kalbin, bakın kalbin itikadı diyoruz Tevhidin en önce Vuku bulacağı şey Kalbin itikadıdır Kalbinde ilah olarak inandığı ne gibi değer varsa bunların hepsini reddetmek nefidir bu. Ondan sonra ispat geliyor. Ondan sonra illallah. Yani bu la ilahe derken kullar Allah azze ve celle ilah kavramı olarak ne varsa hepsinin reddedilmesini istiyor. Ve bunlar arasında kendisi de dahil olmak üzere. Bundan razı. Ondan sonra illallahı ispat geliyor. Yani insanların kalbinde başka değerler varken yüceltiği, sevgi duyduğu, korktuğu başka değerler varken bunlarla beraber Allah Azze ve Celle böyle bir ilahlığı kabul etmiyor. Bütün ilah reddedeceksin, sileceksin, tertemiz, ondan sonra sadece illallah. Allah'tan başka ibadete layık, gerçekten hakiki manada sevgiye layık, korkmaya, tazime layık, saygı göstermeye layık, yüceltilmeye layık başka bir varlık yok insan bunu kalbinde ispat edip, böyle itikad edip de e, benimsediği zaman ondan sonra bu La İlahe illallah'a bağlı meşru sevgiler gündeme gelebiliyor. Eğer La İlahe illallah'a uygunsa akrabanı sev. La ilahe illallah uygunsa kardeşini sev, arkadaşını sev, arabanı sev, evini sev. Ama La ilahe illallah'a aykırıysa yani Allah'a kullukla e, çatışan veya Allah'a kullukta ona ortak olan Başka bir değer varsa, işte bunların reddi e, la ilahe illallahın gereği. Evet, burada la cinsin nefyedicisidir. Bunun haberi mahsuf olup, takdiri hak ilahdır. İlah kelimesini, hak ilah. Yani la ilahe derken aslında la ilâhe illallah derken aslında Allah'tan başka hak ilah yoktur diyoruz. Allah'tan başka ilah yok mu? Bir sürü ilah var. Ama batıl ilahlar. İlah ne demek? Kendisine ibadet edilen demek. Kendisinden korkulan, kendisinden sevgi beslenilen, tazim edilen varlık demek. Allah'ın dışında bir sürü böyle varlıklar var. O halde la ilah illallah manası Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur demektir. İlah kelimesi, ye ye'lehu ilaheten'' kökünden gelmiş olup ''abede ya'budu'' ibadeten anlamındadır. ''El ilah'' kelimesinin anlamı itaat edilen'' kalplerin muhabbet, tazim, boyun eğme, korku ve diğer ibadet çeşitleriyle ilahlaştırdığı mabut demektir. Nabut yani boyun eğme, e, mesela ''tarikum muhabbet'' derler, çiğnenmiş yol demek. Muhabbet, işte ibadetle alakasını oradan e, kurun diye bu örneği veriyor İlmi Ehli, tarik-i muhabbet. Yani e, çiğnenmiş yol. İşte ibadet, tezellül ile, zillet ile Allah'a kişinin kendisini boyun eğdirmesi bu manada. İşte ilah buradan geliyor. ilahla ile aynı şey. İlah ve mabud aynı manada burada. Allah ismi Rabb-i Teala'nın mukaddes özel ismidir. Sadece Allah Subhane ve Teala hakkında kullanılabilir. Bu ismin aslı ilah kelimesinden gelmiştir. Hemze hasfedilmiştir ve onun yerine marife alameti olan el takısı gelmiştir. Yani aslında el ilahdır. E, Arapça derslerinden hatırlarsınız marife ve nekreyi. Mesela ilah herhangi bir ilah. El ilah malum, hak olan ilah. El ilahdır aslı. Fakat oradaki hemze, ilah kelimesinin başındaki elif hasfedilmiş, Allah şeklinde olmuş. Yani el ilah demektir Allah lafzı. Bu yüce kelime iki ana rükne kapsamaktadır. Birincisi nefi. Yani az önce söylediğimiz gibi Allah Teala'dan başka her şeyin ilahlığını reddetmek. Buna la ilahe kelimesi delalet eder. Bu Allah Teala'dan başka ibadete layık kimse olduğunu reddetmek, nefret etmektir. İkincisi ispat yani Allah Teala'nın ilahlığını ispat etmek. Buna illallah kelimesi delalet eder. Bu yalnızca Allah Teala'nın ibadete hak sahibi olup ortağı olmadığını ispat etmektir. Allah Azze ve Celle yalnız başına ibadete müstehak olandır. Zira o yaratandır, rızık verendir, maliktir. Bütün işleri idare edendir. Bütün kulların onun kendilerine olan büyük nimetlerine şükür olarak onu ibadette birlemeleri, tevhid etmeleri gerekir. Nitekim bunun açıklaması geçtiğimiz hafta Rububiyet Tevhidinde bahsederken de ayrıntılı gelmişti. Bu kelime haklı olarak tevhid kelimesi, sağlam kul ve takva kelimesidir. Bu kelime dünyada, kabirde ve kıyamet gününde saadet ve şekavet bakımından önemlidir. Ona sarılıp haklarına riayet etmek teraziyi ağırlaştırır cehennemden kurtuluş olur ve nimetler cennetini kazandırır ona sarılmamak ve haklarına riayet etmemek ise teraziyi hafifleştirir, kabirde ve kıyamet günde azaba sebep olur ve cehenneme sokar bu tevhid Allah'ın bütün kulları üzerindeki hakkıdır vaciplerin, farzların ilki ve sonuncusudur kul ilk olarak bununla İslam'a girer la ilahe illallah sözüyle dünyadan bu kelimeyle çıkar yani sizden birinin e, ölüm, ölmeden önceki son sözü La İlahe İllallah olsun. Kimin son sözü La İlahe Allah olursa cennete girer buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kelime Müslümanın kanının, malının ve ırzının korunma sebebidir. Bunlar ancak kelime-i hakkıyla koruma e, altındadır. Müminler, müminlerle kafirler, iyilerle facirler bu kelimeyle ayrılır. Dostluk ve düşmanlık bu kelime içindir. Bu kelimenin ehli, Allah'ın ehli ve taraftarlarıdırlar. Bunu inkar edenler ise Allah'ın gaza ve intikamına muhataptırlar. Bu büyük şahitliktir. İslam'ın ilk ve en büyük rüknüdür. Dinin aslı ve esasıdır. Dinin diğer rükünleri ve farzları bu kelimenin dalları ve şubeleri olup onun la ilahe illallah'ın tamamlayıcısıdır. Ameller tevhide uymakla kayıtlıdır ve onun gereklerine göre olmak zorundadır. Eğer herhangi bir amel tevhide uygun değilse yani Allah Azze ve Celle'ye has değilse o zaten geçersiz. Allah'ın kullarından bir kula en büyük nimeti kelime-i tevhiddir. Allah'ın zikredildiği en faziletli zikir yine La ilahi illallah zikridir. Kıyamet gününde kulun mizanda en ağır basan şey odur. O İslam'ın başı, selamet yurdunun, cennetin anahtarı Sözlerin en doğrusu, iyiliklerin en güzeli, hak şehadet, sabit söz ve en yüce misaldir. Hesap gününde öncekilerin ve sonrakilerin sorulacağı şeydir o. Amel defterleri bu kelimeyle sağdan veya soldan alınır. Göklerle yer onunla ayakta durur. Dinler onun üzerine kurulmuş ve kıble ona göre tayin edilmiştir. Birçok şer'i naslar, Tevhid kelimesi olan La İlahe sözünün büyük fayda ve faziletlerine delalet etmektedir. Bunlardan bazılarına işaret edildi. Bunların en önemlilerinden bazıları sahibinin yani La İlahe diyen kimsenin Müslüman oluşuna bununla hükmedilir. Kanının, malının ve ırzının koruma altında olması La İlahe sözü sebebiyledir. Cennete bununla girilir ve bu kelime sayesinde cehennemde ebedi kalınmaz La ilahe illallah'ın ehli olan kişi Ne kadar günahkar da olsa Cehennemde ebedi kalmaz Bütün bunlar bu kelimeyi sadece Telaffuz etmekle Sadece dilde söylemekle hasıl olmaz Bilakis bu kelimenin Bütün şartlarını yerine getirmek Ve onu bozan şeylerden kaçınmak gerekir Mesela Namaz ancak abdest Almakla, kıbleye dönmekle Bunun gibi şartları yerine getirmekle geçerli olur Yine Namazı bozan, konuşma, gülme, yeme, içme gibi şeylerden uzak durmakla namaz geçerli bir namaz olur. O zaman kabul edilir ve o zaman sahibine fayda verir. Aynı şekilde bu kelime de sahibine ancak şartlarının yerini bulması ve onu bozan şeylerden uzak durmak halinde fayda verir. Bu yüzden Vehid bin Münebbi Raymullah'a ''La ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir?'' diye sorulunca şöyle demiştir. ''Evet, lakin dişleri olmayan anahtar olmaz.'' İner dişleri olan anahtar ile gelirse kapsana açılır, aksi takdirde açılmaz. Bunu Bukhari sahinde rivayet etmiştir. Bukhari bunu muallak olarak rivayet ediyor sahinde fakat tarihül Kebir'de Ebu Naim Hilye'de bunu e, İsnaflar ile olarak rivayet etmişlerdir. Hasan el de insanlar la ilahe illallah diyen cennete girer diyorlar denilince şöyle demiştir. Kim la ilahe illallah der? haklarını ve farzlarını eda ederse cennete girer demiştir. Bu şartlardan birinin yerine gelmemesi sebebiyle bütün münafıklar bu kelimeyi söylemelerine ve çoğunun İslam'ın zahirdeki şiarlarından bazılarını yerine getirmelerine rağmen bu kelime onlara fayda vermemiştir. Münafıklar cehennemin en dibinde olacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi bu kelimenin şartlarının yerine gelmesinin vacip olduğuna ve onun engellerinin, malumlerinin bulunmaması gerektiğine icmalen delalet etmektedir. İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. La ilahe illallah dedikleri zaman kanlarını ve mallarını ancak onun hakkıyla benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. Onun şartlarını yerine getirmek ve onu bozan şeylerden uzak durmak da bu tevhid kelimesinin haklarına dahildir. Şer'i naslar bu yüce kelimenin yedi şartı olduğunu göstermektedir. Bunlardan birincisi, delalet ettiği anlamı bilmek. Yani la ilahe illallah ne demek? Bu hangi mana delalet ediyor? Bu manayı bilmek. İbadete Allah Teala'dan başka hak sahibi kimsenin olmadığını bilmek gerekir. Bu sebeple Allah Azze ve Celle şunu iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur buyurmuştur. Muhammed Suresi 19. ayetinde. İkinci şart. Şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde yakin, kesin inanç. Bu kelimenin delalet ettiği mana olan Allah'tan başka ibadet layık kimse olmadığına kesin bir iman ile iman etmek zorunludur. İman, zan ve tereddüdü de değil ancak kesin bilgi ile yeterli olur. Allah Azze ve Celle Hucurat 15. ayetinde şöyle buyuruyor. Mealen Asıl müminler Allah'a ve Rasulüne inanıp hiç şüphe etmeyenler. Ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. İşte imanlarında sadık olanlar bunlardır. İmanında bu kelimenin delalet ettiği mana kesin inanç üzere bulunmayan, bu konuda şüphede olan veya duraklayan kimseye bu kelime hiçbir şekilde fayda vermez. Üçüncü şart, sizin kabul etmek. Yani tereddütsüz bir şekilde kabul etmek kalbi ve diliyle bu kelimenin delalet ettiği her şeyi kabul etmek ve onun hak ve doğru olduğuna iman etmek gerekir. Safat 35-36. ayetlerinde mealen şöyle buyrulur. Zira onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslarlardı ve derlerdi ki, biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Bu kelimeyi söylediği halde ki bir, haset veya başka bir sebepten dolayı bu kelimenin delalet ettiği şeylerden birini kabul etmeyen kimse bu kelimeden hiçbir şekilde faydalanamaz. Sadece Allah'a ibadeti kabul etmeyip bundan dolayı onun şeriatıyla hükmetmemeyi hükmetmeyi, onun şeriatıyla hükmetmeye kabul etmekten yüz çevirip büyüklenen veya putlara ve kabirlere ibadet edenleri, Yahudilerin, Hristiyanları ve diğer müşriklerin dininin batıl olduğunu kabul etmeyip Onların dininin doğru olduğunu söyleyen kimse, bu kelimenin, bu şirk dinlerinin batıl oluşuna delalet ettiğini kabul etmemiştir ve Müslüman değildir. Evet, burası da yine önemli meselelerden birisi. Biliyorsunuz bugün e, İslam'la demokrasiyi, beşeri dinleri, laikliği, e, Allah'ın indirdiğinden başka kanunlarla hükmetmeyi e, bir tereddüt meselesi haline getirdiler. Bu neyden kaynaklanıyor? Demokrasinin küfür olduğundan tereddüt etmekten. Bu küfürden tereddüt ediyor. Yani La İlahe illallah kelimesinin böyle bir e, küfrü reddettiği konusunda tereddüt içerisinde. İslam ve demokrasi, demokrat Müslüman böyle bir anlayış e, ortaya çıkmaya başlıyor. Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmedenleri, Bunları salih kimseler gibi görmeye başlıyor. Adam namaz kılıyor veya İslami bir takım söylemleri varsa adam küfrün içinde küfür ehli, şirki savunuyor, laikliği savunuyor, demokrasiyi savunuyor. Buna rağmen Müslümanım diyor. Yani zındıklık yapıyor açık açık. Allah'ın indirdiğinden başka hükümlerle hükmediyor. Yani kesinlikle bizden olmayan yöneticilerde Bizden olanlardan değil hani e, Ullemre itaat edin sizden olan Ullemre Allah'a ve Rasulüne uyduğu zaman. Bunlar Allah'a ve Rasulüne uymayı kökten kabul etmemişler. Beşeri sistemlere iman etmişler. Kitaptan ve sünnetten gelen hükümleri de şayet beşeri sisteme uygunsa kabul etme eğilimindeler. Yani bunlar küfrün ehli olan kimseler. Fakat ne yapıyorlar Müslümanları kandırmak için? Münafıklık yapıyorlar. Bunların üzerinde bulunduğu yolu küfür olarak görmemek de küfürdür. Bunların küfründen, yani küfür üzerinde olduklarından bir çeşit zındıklık. Yani biz şahıslarının kafir olduklarından bahsetmiyoruz bak. Şahıslarına kafir demeyenler demiyoruz. Bunların üzerinde bulundukları yolun küfür olduğundan tereddüt eden de aslında La İlahe İllallah'tan tereddüt etmiştir. Muhammedun Resulullah'tan tereddüt etmiştir. Çünkü hak bütün batılı zail eder, yok eder. La ilahe illallah kelimesi, İslam dini, bütün beşeri sistemleri, demokratik sistemleri, laik sistemleri, komünist sistemleri ve ne gibi Allah'ın dinine karşı kafa tutan, Allah'ın şeriatına karşı kafa tutan ne gibi sistemler varsa bunların hepsini batıl görmeyi gerektirir. Kişi bunları batıl görmüyorsa, bunların üzerinde bulunduğu yolu batıl görmüyorsa Allah korusun o Müslümanım dese de, dünyada Müslüman muamelesi görse de Allah katında o küfür ithamıyla karşı karşıya kalır. La ilahe illallah'ın manasına iman etmemiştir. Dördüncü şart, ibadeti terk etmeyi ortadan kaldıran inkiyat, boyun eğiş, azalarıyla bu kelimenin davet ettiği gibi sadece Allah'a ibadet ederek boyun eğmek. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Lokman 22. ayetinde, Kim itaatkar davranarak işini Allah'a bırakırsa en sağlam kulpa yapışmış olur. İtaatkar davranmak ifadesinin anlamı muahid olarak, tevhid ehli olarak Allah'a birleyerek boyuna eğmektir. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler de onun hakları ve gerekleri olan Allah'a ibadeti, İslam'ın şartları olan amelleri yerine getirmez ve hevasına uygun ameller işlerse ya da dünyasını kazanmak için amel ederse bu kelimeden hiçbir şekilde faydalanamaz. Beşinci şart Yalansız doğruluk Bu kelimeyi kalbinden doğrulukla söylemeli ve dilinden çıkan kalbine uygun olmalıdır. Allah Azze ve Celle Ankebut ilk üç ayetinde şöyle buyuruyor Meali Elif Lemil İnsanlar iman ettik demekle hiç denenmeden hemen bırakılıverileceklerini mi zannediyorlar? Halbuki biz kendilerinden öncekileri de denemiştik. Deneneceklerdir ki Allah doğru söyleyenleri de bilecek, yalan söyleyenleri de bilecek. Bu yüzden münafıklardan bu kelimeyi söyleyenler ondan faydalanamazlar. Zira kalpleri bu kelimenin delalet ettiği manayı yalanlamaktadır. Onlar yalan ve nifak olarak bu sözü söylerler. Altıncı şart, şirk bulundurmayan ihlası. Amellerin bütün şirk şahibelerinden uzak, salih niyetiyle tasfiye edilmesi zorunludur. Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 2. Ayetinde, Dini Allah'a halis kılarak ona ibadet edin, ibadet et buyurmuştur. İbadet türlerinden herhangi biriyle Allah Teala'ya şirk koşan, ortak koşan bu kelimeden faydalanamaz. 7. Şart, Muhabbet. Müslüman'ın bu kelimeyi delalet ettiği manayı ve bu kelimenin şartlarına uyarak onunla amel eden tevhid ehlini sevmek. Bu kelimeyi bozanlara da buuz etmek zorundadır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bakara 165. ayet. İnsanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki Allah'tan başkasını ona ortak edip onları Allah'ı sever gibi severler. Gerçi iman edenlerin Allah olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. La ilahe illallah dediği halde onun delalet ettiği mana olan sadece Allah'a ibadet edip ona ortak koşmamaya buz eden kimse Müslüman değildir. Nitekim Muhammed Suresi 9. ayetinde şöyle buyrulur. Bu onların Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmamaları sebebiyledir. Allah da onların amellerini iptal etmiştir. Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlar işte imanları Allah tarafından amelleri iptal edilen kimselerdir. Amelleri iptal eden şey küfürdür veya şirktir. Allah'ın indiriklerinden hoşlanmamak, Allah'ın indirdiğiyle yönetilmesini istememek, mesela şeriat istememek, İslam hükümlerini istememek bu bakımdan başlı başına küfürdür. La ilahe illallah kelimesini bozan şeylere, İslam'ı bozan şeyler ve tevhidi bozan şeyler adı verilmiştir. Bu hasletler İslam dininde çıkarır, tevhidi bozan şeyler. Bunlar çok olup bazıları İslam'ı boza bu hususların yani bazı halinleri saymış bunların 400 kadar olduğunu tespit etmişler, öyle zikretmişlerdir. Başlıcaları e, yani ana maddeleri halinde sayarsak, birincisi büyük şirk, bunun çeşitleri çoktur. İleride inşallah ayrıntılarına gireceğiz büyük çirkin Büyük küfür, bunun da türleri çoktur. Bunlar hep ayrıntılarına gireceğiz. Ve üçüncüsü itikadi nifak. Yani tevhidi tamamen iptal eden, yani kişi küfre sokan şeyler bunlardır. Bir de tabii küçük şirk var, küçük nifak var, ameli nifak var, küçük küfür var. Bunun gibi meselelerde inşallah ileride ayrıntılarına gireceğiz. La ilahe illallah'ın bilinmesi, ilah kelimesi ibadetle e, birebir alakalı olduğundan ibadetin bilinmesini gerektiriyor. İbadetin manasının, çeşitlerinin, e, şartlarının bilinmesini gerektiriyor. Allah izin verirse bir sonraki derste ibadet konusuna giriş yapacağız. Sübhaneke Allah'ın ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe ve estağfurke ve utubu